8 Aralık Perşembe saatler 11'i gösteriyor. Yeşil Bülten dinliyorsunuz açık radyoda. Ben Utku Ziri, teknik masada Selahattin Çolak. Bugün de çevre, ekoloji gündeminin öne çıkan başlıklarını konuşup değerlendireceğiz bu programda. Öne çıkan başlıklara geçmeden önce Açık Radyo'da başladığımızdan bu yana gelişmelerden kısa kısa da olsa sizleri haberdar ettiğimiz bir mesele var. Kuzey Dakota Boru Hattı Projesi. Alternatif rotaları ele almak ve çevresel etki değerlendirmesi yapmak için proje durduruldu. Projeyi biz nereden hatırlıyoruz onu da bir kez daha zikredelim. Standing Rock Oturan Kaya kabilesinden... ...yapılan itirazlar vardı... ...uzunca bir süredir... ...ciddi bir direniş veriyordu... ...Amerikan yerlileriyle birlikte... ...çevre ve ekoloji aktivistleri... ...bölgeyi... ...tahliye emri vermişti... ...Kuzey Dakota valisi son olarak... ...ama direnişi sürdürdüler... ...şöyle anmıştık o direnişi... ...hatırlayacaksınız... ...bizim gezi isyanına benziyor demiştik... ...orayı işgal ettiler... Çadırlar kurdular, orada kaldılar, orada yaşamaya devam ettiler ve sonunda zafer bir kez daha direnenlerin olduğu topraklarını, doğayı, yaşamı korumak isteyenler Kuzey Dakota'da da kazandılar ve kutlamalar yaptılar. Bu hafta gelen bu güzel haberle o güzel haberde tekrar ele alınması konusuydu Dakota boru hattı projesinin iptali değil ama en azından tekrar ele alınması alternatif rotalar üzerinde bir kez daha durulması önemli bir gelişmeydi. Türkiye'de ise çok tartışmalı bir proje Akkuyu Nükleer Santral projesinin keşif haftasıydı bu hafta. Keşifte tabii özellikle jeofizik bilirkişisi ve e, hakimiyle birlikte yapılması bir e, Deniz kıyısından e, kurulacak bir nükleer santral olması sebebiyle oradaki e, jeofizik ortam durum oldukça kritik ve önemli. Bu konuda itirazlar da vardı. Bir bilirkişi heyeti daha bu hafta orada keşif yaptı. Az önce detaylarını dinlediniz. Zaten ekonomi ekoloji programında. O yüzden çok daha uzatmayalım ve... Bu kez, bu hafta konuşacağımız konuya gündeme geçelim. İstanbul ve Trakya için direniş vakti dedi Kuzey Ormanları savunması. Sadece Kuzey Ormanları savunması da değil, 350 Ankara'dan da tepkiler geldi. Trakya iklimi değiştirme planı diye ve imza kampanyaları başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yönelik bu imza kampanyalarındaki mesele Temel mesele Trakya'da yapılacak termik santrallere itiraz etmekti aslında. 350 Ankara'nın bir e, itiraz dilekçesi var. Trakya'da kömür santrali getirecek plan değişikliğine bir itiraz şeklinde. Aynı zamanda e, Kuzey Ormanları savunmasının da kendi sitesinden duyurduğu Trakya'daki termik santrallere... ...online olarak itiraz ediyoruz. Kampanyası da yine aynı konuyu el alıyor. 350 Ankara'nın gündeme bu açıdan, online başvuru açısından taşıdığı tehlikeyi... ...ki sadece online başvuru da değil bir eylem de yapılacak. 9 Aralık Cuma yarın 12.30'da Balmumcu'daki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde buluşacak yaşam savunucuları ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çıkardığı yeni bir kanun hükmünde kararnameyle Silivri ve Vize'de tarım ve orman alanı olan iki bölgeye termik santral yapılmak üzere düğmeye basılmasını protesto edecekler. Trakya'daki gündem sadece bununla ilgili de değil Ergenede son yılların en kirli ölçüm sonuçları Geldi Uzunköprü Belediyesi tarafından rutin olarak yaptırılan Ergene Nehri kirlilik ölçümlerinde değişiklik olmadı ve hala Ergene Nehri'nin çok kirlenmiş dördüncü sınıf su kalitesinde olduğu bildirildi. Ergene Trakya için bir yaşam damarı ve e, uzunca bir süredir sanayi kaynaklı kirlilikle gündemde bir o kadar uzunca bir süredir de temizleneceği iddialarıyla gündemde projelerle gündemde. Ee, ve ve bu konuları konuşacağız bugün ee, Yeşil Bülten'de konumuz konumuzla Uzun Köprü Belediyesi'nden yapılan bir açıklamayı da Uzun Köprü gazetesine yapılan bir açıklamayı da paylaşayım sizlerle Uzun Köprü halkının yıllardır Ergene Nehri'nin kokusu ve görüntüsünden şikayet etmesi ve nehrin halk sağlığını tehdit etme endişesi sebepleriyle Uzunköprü Belediyesi 2011 yılından itibaren Ergene Nehri Tarihi Taşköprü Anagöz altından iki saatlik kompozitli muğneler aldırarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yeterlilik belgesine sahip akredite laboratuvarlara nehir suyu analizleri yaptırmakta ve sonuçları belediyenin de internet sitesinde yayınlamakta. 18 Kasım 2016 tarihinde alınan Numunelere göre atık su kalitesinin en belirleyici parametresi olan kimyasal oksijen ihtiyacı parametresi dördüncü sınıf su kalite sınırını 70 miligram bölü iken 18 Kasım tarihinde 295 miligram litre yani sınır 70 iken o sınırın 4-5 katı üzerine çıkmış durumda kimyasal oksijen ihtiyacı nehirdeki Ergene Nehri ölüyor desek herhalde çok daha abartmış olmayız. Hem bir yanda termik santraller bir diğer yanda da Ergene Nehri'ndeki kirlilik tehdit ediyor. Tüm Trakya'yı az önce söylediğimiz gibi İstanbul için ve Trakya için direniş vakti demesinin sebebi Kuzey Ormanları savunmasının da işte bu aslında yani hem Silivri ve Çerkezköy'de termik santraller var hem de bir yandan Ergene'deki kirliliğe bir türlü bir çözüm bulunmuyor. Ee, Ergene Nehri'ndeki kirlilik öyle büyük skandallarla aslında gündemimize taşındı ki bir taraftan onu da hatırlatmakta fayda var. Nehir temizlenecek Ergene Havzası projesiyle dev projeyle bakanlığın duyurduğu şekilde ama... Oradan e, alınan çekilen kirli su, kirlenmiş su İstanbul Boğazı'na derin deşarj yöntemiyle verilecek. Hani bu Trakya ve İstanbul tabirinin sebebinin bu olduğunu hatırlatalım bir kez daha. Yani Ergene nehrindeki kirlilik Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'u da oldukça olumsuz etkileyeceği aşikar bir hal almış durumda. Kirlilik bir yana dursun, işte bu termik santrallerin önünü açan KHK ile gelen bu plan değişiklikleri de başka bir tehlikeyi gözler önüne seriyor. Plan değişikliğindeki santral sahalarının ilki Çerkesk'e çok yakın bir nokta, proje sahası Tekirdağ ve İstanbul belediyesi sınırlarına giriyor. 495 milyon ton kömür olduğu tahmin ediliyor bölgede ve ee... Evi başa devredilmiş durumda proje sahası. Diğer santral ise Kırklareli bizeye çok yakın bir bölgede alan tamamıyla Kırklareli içinde. Kömür rezervi ise TK'ye ait Türkiye Kömür İşletmelerine ait 140 milyon ton rezervi olduğu düşünülüyor. O bölgede de 1.495 milyon tonluk kömür bir de 140 milyon tonluk kömür çıkacak ki... Haftalardır aslında konuşuyoruz. Bu kez Marrakeş vesilesiyle konuşmuştuk. Marrakeş'te e, Türkiye açılışta taleplerini sıralarken aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir konuşması olmuştu. Marrakeş'e mesaj niteliğinde bir konuşmaydı bu. Ve orada kullandığı sözler Türkiye'deki kömürün tamamını kullanacağız. Kimse buna engel olamaz biz yerli kömürümüze. Yerli kömürden enerji sağlamaya devam edeceğiz demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu plan değişikliği de Trakya'yı içeren bu plan değişiklikleriyle birlikte de e, bu kömür kullanma adımları atılıyor gibi. Yeraltı suyunu ve tarımı bölgedeki tarımı öldürmek pahasına zaten Ergene Nehri ile hem su kirletilmiş hem de tarım ciddi anlamda etkilenmişti. Bir de termik santral geliyor bölgeye peki biz bu konuda kimden bilgi alacağız bugün Ergene Platformundan avukat Bülent Kaçar telefon hattımızda şimdi Merhabalar Merhaba Günaydın İyi Yayınlar Teşekkür ediyoruz Davalarla boğuştuğunuz bir sırada e, sizi bağlıyoruz yayına bir yandan teşekkür ederiz Ayrıca bunun içinde bu yoğun programda vakit ayırdığınız için Bülent Kaçar İki e, iki konu var gündeme aldığımız bugün. Biri e, termik santral projeleri, e, Vize ve Çerkesköy'e yakın noktadaki iki termik santral ve oradan e, çıkartılacak e, kömür aslında gündemimizde. Bir diğer konu da Ergene Nehri'nde bir türlü Düşmeyen ve giderek de artan o kirlilik. E, termik santral projeleriyle başlayalım. Yarın İstanbul'da da protesto edilecek o projeler. E, nasıl bir etkisi olacağını düşünüyorsunuz siz efendim Ergene Platformu olarak ve tabii çevre ekoloji davalarının aktif avukatlarından biri olarak. E, bu konuda e, tabii Ergene Platformu e, şu an Trakya Platformu ile birlikte bu çalışmalar yürütüyor. E, Trakya Platformu Takya'daki termik santraller mücadelesini aslında 2013'teki plan değişikliği ile başlattı. O zaman Marmara Elisi, Malkara ve Şarköy'e termik santraller kurmak için plan değişikliği yaptı iktidar. 2015'te bu sefer aldığımız yürütmeyi yani durdurma kararı sonucu da sadece Marmara Elisi'ne enerji üretim alanı ilanında bulundu. Şimdi de de ve Çerkezköy'ü kurmak istiyor. Evet ve bunlar e, peki nasıl etkileyecek sizce bölgenin kaderini? Yani tarımın ciddi sıkıntıda olduğunu biliyoruz kirlilik sebebiyle. E, e, bir yandan da böylesi termik santrallerle bölgede ciddi bir hava kirliliğine yol açılacak. E, kömür bir taraftan ne kadar zararlı olduğunu e, her geçen gün daha iyi kanıtlıyor. Ee, ne olur peki Trakya'nın kaderi, geleceği? Şimdi dedeniz doğru burası e, yüzyıllarca e, insanlık tarafından verimli tarım arazilerinin ekilip biçilmesiyle kullanılmış bir bölge. Üç tarafı üç ayrı denizle çevrili, çok özel ekolojik değerlere sahip. Israncalarıyla, suyla, verimli ovalarıyla. Tarihi, arkeolojik değerleriyle, kültürel varlıklarıyla. Ama e, siyasi iktidarlar buraya bir enerji üretim alanı, organize sanayi bölge üstleri gibi davranmaya başladılar son yıllarda. Yani Bu konuda <gülüyor> işin açığı muhalif, muhalif partiler, muhalif belediyeler de OSB'lerin kuruluşuna aş iş ekmek sloganıyla sarıldılar. Dolayısıyla o şeye Trakya'yı yola elbirliğiyle bütün siyaset kanalları sokmuş oldu. Bu termik santralleri plan değişiklikleri ne yaptığımız itiraz ve davalarla bugüne kadar engelledik Trakya platformu olarak. Ancak bu plan değişiklikleri amacına ulaşırsa termik santrallerin Trakya'da kurulmasının önünde artık bundan sonra çet boyutunda mücadelemiz sürebilir hukuksal olarak ve idare olarak. Ama biliyorsunuz çet yönetmeni bu ülkede 10 e, defa değiştirilmiş, yeniden yeniden yazılmış bir yönetmenlik. KYK'larla e, bu süreçleri çok rahat aşabilme durumu var iktidarların. Yani burası Trakya verim topraklar bölgesi olmaktan çıkıp dediğiniz gibi bir ...sanayinin lojistik ve enerji üstü haline gelebilir. Evet. E, KHK'lar bir de hukuki mücadelede de eli kolu daha çok bağlıyor değil mi Bülent Kaçar? Yani e, bu kez bu son e, Silivri ve Vize'deki e, projeler için düşündüğümüzde... ...enerji üretim alanına ilan edildiğini e, bir plan değişikliğiyle ve KHK marifetiyle... E, ...sanıyorum bu konuda hukuki mücadelenin yolu da pek çok açıdan tıkanacak. Öyle değil mi? Yok şimdi orada şöyle bir yanlış anlamayı düzeltelim. düzeltelim. Bu plan değişikliği duyurusunun başında her ne kadar 644 sayılı kanun hükmündeki kararnameye dayan olduğu vahsedilse de bu plan değişikliği işlemi aslında bir KHK'nın içinde gelmiyor. O bakanlığın yetki ve görevleri hakkındaki bir kanun hükmünde kararnamıyor ve 2011 yılında yayınlandı. Yani bakanlık diyor ki ben senin bölge ve il planındaki değişikliği 2011'de çıkardığımız Kalnıklı'ndaki kararnameden aldığım yetkiye göre yapıyorum diyor. Yani bu ne için? Bu Kırkterili İlgeer Meclisi'ni, belediyesini, Beydiyesi'ni, Tekirdağ Büyükşehir Beydiye Meclisi'ni devreden çıkarıp kendisinin merkezi idare olarak bu işlemi yapması için. Hmm. Oraya dayandılar. Yani o açıdan e, yerel katılımda bir e, engeller çıkarıyor ama hukuki olarak mücadele konusunda bir e, ekstra engel çıkarmayacak. E, değil Kesinlikle, mi bu yöntemle? Çünkü, <gülüyor> tabii yani e, mekansal planlar yapım yönetmenine göre biz 30 günlük süre içinde itirazlarımızı e, hazırladık ve yarın bir kısım Trakya platformu bileşenleri, Tekirdağ bileşenleri yarın itiraz dilekçelerini, Vermeye başlayacaklar. Bilim kurulumuz, hukuk kurulumuz ve gönüllü uzman dostlarımızla dayanışma ve kolektivizm halinde yaklaşık olarak 31 sayfalık çok ciddi e, yani bir broşür olarak basılabilecek nitelikte ciddi bir hukuksal, bilimsel, ekolojik itiraz hazırladık. Onu sunacağız idareye. E, kabul etmemeleri halinde, plan değişikliğini iptal etmemeleri halinde de davamızı açacağız. Evet. Davamızı 3 boyutlu açacağız. 100 binlik plana karşı, 25 binlik e, Tekirdağ ilk planına karşı, 25 binlikte de 45 planına karşı. Peki. Bir taraftan da bir e, online itiraz... E... Kampanyası yürütülüyor. Onu da görmüşsünüzdür eminim. E, herkesi bireysel olarak da e, her yurttaşı e, buraya sahip çıkmak için e, çevre ve şehircilik il müdürlüklerine e, bireysel dilekçeler, online dilekçeler yollanması isteniyor. Bu da e, geniş katılımlı bir e, en azından böylesi bir yıkımı bölgedeki engellemek için e, önemli bir taraf diyelim. O tabii sosyal medya anlamında evet. kamuoyu oluşturmak için önemli ama Dava açabilmek için yurttaşların ve kurumların mutlaka yazılı itirazlarını evet. evrak kayıttan geçirerek e, ilgili idareye vermesi gerekiyor. Evet. Bunu da zaten siz Trakya platformu, Ergene platformu olarak yapacaksınız. Biz de yakından takip edip gelişmeleri aktaracağız dinleyenlerimize. Peki Bülent Kaçar biraz da bu Ergene nehrini meselesini konuşalım. Siz yıllardır da takip ediyorsunuz bu konuyu biliyorum ve bir türlü o Ergene'yi kurtaracak plan denilen o planın işe yaradığını ya da hayata geçtiğini göremedik yıllardır. Ben de bir gazeteci olarak takip etmeye çalışıyorum bir taraftan bu işleri. Ama yine kirlilik ölçümleri rekor seviyelerde gelmiş Ergeni Nehri'nden. Tabii tabii en son Uzunköy Beydiyesi evet. zannediyorum Kasım 2016 itibariyle akredite laboratuvarlarda yaptırdığı analiz ölçüm raporlarının sonuçlarını yayınladı. Yine kıta içi 4. sınıf en kirli su olarak 4. sınıf kıta içi kirli su olarak Akmaya devam ediyor Bu ne demek? Dünyada zaten Su e, Kirliliğinin kirliliğin ölçümlenmesinde En kötü su demek Yani hiçbir şekilde kullanamazsın Demek Ama maalesef Trakya'nın alter, Alternatifsiz tek su kaynağı olarak e, Tarımda Kullanmak zorunda kalıyor Üreticilerimiz, çiftçilerimiz ve e, Siyasi iktidar ona yakın kurtarma planı, acil eylem planı adı altında bir sürü plan hazırladı, kamuoyunda büyük sunumlar yaptı, bununla ilgili toplantılar yaptı ama e, maalesef e, çözüm yok. Çünkü biz dedik, Ergene Platform dedi ki, kirli kaynağında engelleyin dedi. Yani sanayici e, karından fedakarlık yapacak ve oraya biyolojik, kimyasal, en ileri düzey neyse teknolojik olarak, Arıtma tesislerini kuracak ve çalıştıracak. Ama maalesef e, enerji, elektrik giderlerinin, arıtmaların yüzde ellisi bizim vergilerimizle tekrar sanayiciye geri ödendiği halde, böyle sübvanseler, teşvikler olduğu halde bu vahşi kirletme ve buna da yetkililerin göz yumlusu devam ediyor. Kaynağından engelleme değil, kirletildikten sonra temizleme yöntemi seçildi. Anlaşılan o ki onda da başarılı e, olunamıyor. Zaten o temizleme de ayrı bir skandaldı öyle değil mi? E, alıp oradaki kirli suyu İstanbul Boğazı'na derin deşarj yöntemiyle e, vermek gibi bir planı içeriyordu bu da. O, o da... dahiyane bir proje. Evet. Yani e, inanılmaz skandal bir proje. Bilimsel olarak da e, devletin mali bütçesini de e, gereksiz yere yoran, yok eden bir bütçe. Çünkü biz şunu diyoruz. Madem bu proje dahilinde bütün e, OSB'lerden çıkan kirli suları arıtacağız diyorsunuz, niye o zaman derin deşarjı olarak denize veriyorsunuz? Tekrar tarım havzasına verin, arıtılmış o tertemiz su tarımda kullanılsın. Veremiyorsan o zaman arıtmıyorsun demektir. O zaman arıtmıyorsan denizin dibine kimsenin görmediği derinliğe deşarj ediyorsun demektir diyoruz. Evet, ne aşamada peki proje Bülent Kaçar? Şeyi e, yani Derin Deniz Deşarç Projesi'nin inşaatı devam ediyor gördüğünüz kadarıyla ve onu yapacaklar. Yani hmm. orada ihalesi yapılmış ve inşaat devam ediyor. İtirazlar da e, sanıyorum fayda getirmedi öyle değil mi? E, tabii çünkü e, siyasi iktidar çet sürecinden kaçırdı OSB'lerin arıtma tesislerini ve bu projenin kendisini. Çet olumlu ve çet gerekli değildir. Kararları verdiler. Ee, maalesef Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi dahil o, o bölgedeki e, ilgili kuruluşlar bunlara karşı bir hukuksal mücadele de yürütmediler. Ve sonuç olarak o akıl almaz proje e, hayata şey. geçiyor şu anda. Yani biz şunu da söyledik. Her platformda, her toplantıda, kamuoyuna Marmara'ya komşu olan Marmara'nın muhatabı olan Tüm yerleşim yerleri, tüm belediyeler bu projeye karşı çıkmak ve davalar açmak, itiraz etmek zorundaydık ama ne Marmara Belediyeler Birliği'nin gündemine girdiğini düşünüyorum ne de Trakyalı belediyelerin gündemine girdiğini bu projenin. Evet, hukuki itirazlar da yapılamadığınca haliyle projede hayata geçiyor. Proje hayata geçene kadar ergene kirlenmeye devam ediyor. Zira sizin de vurguladığınız gibi kaynaktan engellenmesi Tercih edilmiyor diyelim bu projenin sanayicinin karını düşüreceği gerekçesiyle. Ergene Nehri kayboluyor, yok oluyor. Ergene Nehri'nin bu yok oluşu tarımı en çok şüphesiz orada yaşamı ve e, tarımı etkiliyor. Ee, burası aslında ana fonksiyon olarak Trakya tarımsal faaliyetlerin bölgesi. Yani tarımla var olmuş. Ee, sonra sonra yazlıkçılar turizm filan girmiş. Ama sanayinin bir kanser gibi... İstanbul'un desantralizasyonu çerçevesinde Çorlu-Çerkezköy'e sokulması sonucu o kanser artık bizim içimize kadar, yani Edirne'ye kadar ilerliyor. Zaten 2009 bakanlık planı e, ve sonraki bu plan değişiklikleri, o kanseri ileriye doğru metastaz yaptırma faaliyetleri. Oysa diyoruz ki bakın, biz e, Ergene platformu, Trakya platformu, e, Olarak buna bir mücadele uğraş veriyoruz ama Trakya'daki yaşam bu platformlara bırakılamayacak kadar değerli. Lütfen bütün Trakyalılar sahip çıksın diyoruz. Bir de belki şuradan altını çizelim mi? Ee, bazen üreticiler, çiftçiler kızıyor bize. Ee, yanlış da anlamasınlar lütfen. Onlara ya da onların e, ürününe değil sözümüz ama. Şimdi bu kirli suyla e, sulanan tarlalardan gelen, sizin kanser diye tarif ettiğiniz o sanayinin kirliliği aslında büyük şehirlere İstanbul'a geliyor. Her İstanbullu, bir İstanbul e, radyosunda yayın yapıyoruz şu anda. Belki dinleyenlere bunun da altını çizmek lazım. Her İstanbullunun sofrasına geliyorlar aslında e, bir taraftan. E, bir de şu var. Bakın, evet. Ergene platformu, Trakya platformu e, Marmara Çevre platformundan gelen, Çevre Gönüllüleri Derneği mücadelelerinden gelen bir gelenekle bugün hukuksal, bilimsel toplumsal olarak her tür kirletmeye veya e, plan adı altındaki talana karşı çıkıyor ama emin olun e, Gediz'de Büyük Menderes'te Sakarya'da kirleniyor evet. Ama burada Bir e, Trakya'ya özel Bir e, dayanışma var Bir kolektivizm var birlikte hareket var Bizim sesimiz daha çok çıkıyor Ama emin olun Oradaki ürünler oradaki Topraklar da kirli Kirletilmeyen ova ve toprak yok evet. Biz o yüzden Trakya tarımsal sit alanı ilan edilsin diyoruz bütün Trakya toprakları Çünkü en verimli topraklar bu Ama... vesileyle temiz, sağlıklı gıdanın adresi olsun istiyorsunuz Trakya, emsal olsun istiyorsunuz. Tabii. Belki Gediz'e de, belki Menderes'e de, diğer Anadolu'daki önemli tarımsal alanlara da, örneğin Konya'ya da emsal olur. Ee, tarımla ne de güzel e, geçiniliyor, ne de güzel yaşanıyor. Belki cümle alem görür diyelim Çünkü o zaman. Tek şart var çevrenin korunması, doğal varlıkların korunması. Bu çünkü yaşamın korunması demek. Yani Trakya'da verdiğiniz mücadele aslında sağlıklı dengeli bir hayatın savunması. Onun mücadelesi. Evet. Bunu herkese öneriyoruz. Kentlisine, köylüsüne, yoksuluna, zenginine. Herkese öneriyoruz. Yaşamını savunsun herkes. Sağlıklı ve dengeli doğal bir yaşam içinde yaşasın ve ilerlesin bütün insanlık. Ne güzel söylediniz. Çok teşekkür ederiz Bülent Kaçar. Kolaylıklar diliyoruz biz bu teşekkürler. termiklere, teşekkürler. kömüre karşı vereceğiniz, e, uzun da olacağı e, gö gözüken o e, mücadele için kolaylıklar diliyoruz biz de. Çok teşekkür Konuşuruz. ederim. Dayanışma Tekrar. için, destekleriniz için herkese selamlar, sevgiler. Bizden de efendim. Sağ olun. Değerli dinleyenler, Avukat Bülent Kaçar telefon hattımızdaydı. Ergene nehrindeki kirlilikle bitirdik. Öncesinde termik santral projeleriydi. Trakya'daki gündemimiz tarımsal sit alanı olsun diyor. Trakya, Bülent Kaçar ve Ergene platformu ve Trakya platformu bu mücadele ediyorlar. Bu mücadele eden e, ve sesi çıkan insanların e, sesinin de yükseltilmesi için yarın İstanbul'da, çevre şehircilik il müdürlüğünün önünde, Balmumcu'da, 12 12.30'da, Kuzey Ormanları savunmasının da çağrısıyla bir eylem yapılacak. Trakya'da bu Trakya'nın artık idam fermanı olacak diyelim. Termik santral projelerine karşı e, mücadele sadece Trakya'nın değil bütün herkesin mücadelesi umarım anlatabilmişizdir bunun neden öyle olduğunu bu yayınımızda. Kapatalım Yeşil Bülten'i. Haftaya yine aynı saatte aynı frekansta olacağız. Görüşmek dileğiyle.